Merhaba, bugün arkadaşlarımızla ekoloji konusunu tartışmaya çalışacağız. Biraz ekoloji kavramını açıp o kavram çerçevesindeki tartışmaları belki gözden geçireceğiz veya yeni perspektifler bulabilirsek bulup tartışmaya çalışacağız. Şimdi ekoloji sözü, hani oradaki loji bunun akademik bir disiplin olduğunu belki gösterebilir. Biz Türkçe'de genellikle loji gördüğümüz her yere bilim yapıştırıyoruz. Dolayısıyla oradaki eko, eski Yunanca'daki oykos, ekonomi de benzer kökünden, kökten geliyor. Ev, yuva, belki çevre anlamında. Ee, çevreyle ilgili bilgiler Konuşmalar, araştırmalar, ekoloji anlamına gelebilir. Ama daha çok e, ekoloji e, bugün dünyanın geldiği son durumda çevre kirliliği ile ilgili, işte atıklar sorunu nasıl olacak, gürültü kirliliği, e, ...düşünce kirliliği... ...belki haber kirliliği... ...fikir kirliliği... E, ...teori kirliliği... ...her şeyin bir kirliliği... ...çoğalması, hızlılığı, hızlanışını... ...düşündüğümüzde... E, ...insan çevresiyle beraber... ...nasıl yaşayacak? Çünkü insan çevresidir. Yani insan... ...bedenli... ...duygusal... ...işte... E, aklını kullanan bir varlıktır dediğimizde yüzyıllarca çevresi işin içine katılmamış. Ee, i̇nsanın çevresi insana dahildir. Hem yani birey olarak çevremiz hem dışımızdadır hem içimizdedir. Yani içimizden kastım düşüncelerimizde, duygularımızda, hayallerimizde, rüyalarımızda hep çevremiz vardır. Çevredince yalnız doğal çevreyi elbette anlamamalı kültürel çevreyi anlayabiliriz sanatsal, bilimsel e, çevreyi anlayabiliriz çok çeşitli çevrelerin e, bizi sardığını düşündüğümüzde biz bizi kuşatan bütün o bütünlükle belki evrenin kendisiyle beraber insan olmaya çalışıyoruz bütün problem Nasıl yaşayalım ki çevresini içinde kendinde taşıyan bir varlık olarak bu gezegende bu kainatta daha anlamlı daha güzel daha yaratıcı daha adil bir dünya da bulunabilelim? Bu duyarlılık bize öyle sanıyorum ki İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra daha çok. Bir takım sıkıntılar, yaşanan problemler, krizler. Tabii üretimdeki sorunlar falan olabilir. Onlarla ilgili sıkıntılardan kaynaklanan bir şey. Ha ya bir çevre varmış. Dedirtmeye başladı. İşte küçük güzeldir meselesi. Değil mi fazla üretim yapmayalım. Bu teknoloji her şeyi bozuyor yaşayışımızı. Onun için çadır kursak. Etrafında da patates, soğan ekipi <gülüyor> kendi kendimize acaba yaşamamızı sürdürsek e, anlayışı. Tabii bir şeyden de kaynaklanıyor olabilir. ne bu dünya verilmiştir tepe tepe kullanasın diye insan istediği yere istediği şeyi kurabilir, fabrikayı kurabilir, e, tarlalarını oluşturabilir gibi böyle bir şey e, düşündüğünde bütün dengeleri bozabiliyor. Sonra sonra farkına vardı ki bunun tabi akademik e, alanda da çalışmaları yapılıyor. Bir işte çevre mühendisliği denen bir mühendislik, e, çevre insan ilişkilerini, e, çevreler arasındaki ilişkileri inceleyen birçok bilim dalı e, da çıkıyor o anlamda. E, insan e, gerçekten çevresini keşfedip, bu çevresiyle daha e, yakın, daha sıcak, daha güzel bir ilişki nasıl kurabilir? Çevresinin efendisi olarak mı kurabilir? Tamamen egemen olup işte bilgi güçtür, iktidardır diyerek. Yoksa çevresiyle e, hemhal olarak, bütünleşerek çevresini bir parçası, belki kendi bedeninin bir uzantısı sayarak mı? Çevresiyle daha barışık olabilir. Daha yaşanası bir dünya kurmak için. Bu problemler nicedir tartışılmakta? İşte çevreciler var, biliyoruz. Bir takım canlı türlerinin ölümü, diğer canlı türlerinin yok olmasına yol açabiliyor. Bir eko denge dediğimiz bir şey var. Çevre bir denge üzerine kuruluyor, dolayısıyla o dengeyi kuruma, koruma kaygısı insanda e, giderek artmaya başlıyor. Onun için çok duyarlı çevreciler dünyanın değişik yerlerinde hayvanların avlanmasını, türü tükenmekte olan e, hayvan türlerinin korunmasını sağlamaya çalışıyorlar. Görünüş acaba yine bir insanın kendini merkeze koyduğu egoist, insan egoistliğini öne çıkaran... ...ama çaktırmadan da hayır ben de diğer canlılardan biriyim diyen bir yüzlü tutum mudur... ...yoksa gerçekten insan çevresinin bir parçası olmayı kabul edecek midir? Yani insandaki bu egemenlik kurma, hükmetme... Sömürme, ele geçirme, e, kaygıları egemen oldukça e, bazı insanların sandığı gibi e, çevresiyle e, bütünleşebilme imkanına sahip olacak mı? Yoksa çevresinin efendisi, hakimi, egemeni olarak onu sömürmeye devam mı edecek? Yani böyle bir ikilem ne kadar yerindedir? Bilmiyorum ama bu sorularla belki başlayabiliriz. Kim başlamak ister? <gülüyor> ben işaret işare yani başlamak değil aslında devam etmek. Yani evet devam Çünkü edip sen belki tartışmaya. başladın. Ha. Şimdi sen konuşurken aklıma hoş bir anekdot geldi. Bu Küba devrimi olduktan sonra Fidel ve Los Barbados sakallılar <gülüyor> yeni hükümeti kuruyorlar. İşte sen şu bakan ol, sen şu bakan ol. Fidel Castro soruyor, ekonomist de var mı? Hemen Che Guevara parmak kaldırıyor ve merkez bankası Başkanı oldu biliyorsunuz Che <gülüyor> Guevara? Aslında hekimdir, dişçi. Diş, ee, evet. diş hekimiydi. Öyle mi diş yo, hekim? Yo, yo, Yok hekim, hekim, hekim, hekim. Evet evet hekim. Şimdi ne alakası var. <gülüyor> Sonra soruyorlar ya sen iktisatten ne anlarsın? Ya ben komüniste var mı diye sordu diye zannettim diyor. Onun için e komünist e, e, e, e, <gülüyor> ne diyeyim de şimdi e bu komünist e, e komünistte e e e e e e e e ve böyle bir yanlış bu bir gerçek bir hikaye yanlış bir anlamadan öyle ötürü... ama başarılı olmuş. Pek fazla durmadı biliyorsun. Ee, evet. o sürekli devrimci olduğu için evet. maalesef Bolivya'daki kaderine doğru yola çıktı. Ee, şimdi ekonomi ile ekoloji arasında da böylesine evet. bir evet. E, hem benzerlik hem de birbirini itme ilişkisi var. İkisi de senin yok edici etki mi e, yok, yok edici etki? Öyle mi? Evet, senin buyurduğun gibi ikisi de oy etkiler. Tamam çok Şimdi iktisadın oykosu başka bir şey. Zaman içinde kavramlar seyahat doğru, ettikçe, yani. oradan oraya geçtikçe, onun bunun eline geçtikçe farklı içerikler kazanıyorlar. Ekolojinin oykosu farklı, farklı bir şey. şey. Ya yani Bu evet. eski Yunan'ın oykosu da farklı bir şey. Evet, Şimdi e, ekolojinin oykosu aslında bugün Fransızca habitat kelimesiyle karşılanan şey. Yani yaşam alanı Habitat deniyor ya. Evet bir yaşam, yaşam alanı. alanı. Yani bir Hı. türün... E, ...farklı türlerle beraber bir zincir halinde beslenme zinciri olarak ifade edilen şey... ...yani daha doğrusu canlı bir grubun cansız grupla olan teması. Etos eski İtos Yunancası. De. Etos'un öyle bir anlamı var. Diye mi? Habitat hmm. anlamı var. Ama hmm. etos biraz daha şey geniş. Biraz daha geniş. Habitat çok ha. küçük bir habitat Habitan. da söz konusu olabilir. Büyük bir habitat da söz konusu olabilir. Şimdi ekonomi devreye girince ne oluyor? Ekonomi devreye girince, o zaman bütün dünya bir türün habitası haline gelmeye başlıyor. Hmm. Yani homo economicus'un, homo he? economicus'un, homo'nun, homo sapiens sapiens'in. Çünkü üretim, Hı. üretim doğanın kendi çizgisini bozuyor. Farklı e ihtiyacı kadar üretse. Şimdi ihtiyacın ne olduğunu konuşmuştuk daha önce. Evet. <gülüyor> evet, yani Sonsun. arzularımızı sınırlayamadığımız için ihtiyaçlarımızı da sınırlayamıyoruz. Ve bunun daha kötü bir şey var. Kapitalizmin yapısı burada. Kapitalizm kâr düşme eğilimi karşılığında mutlaka yeni mallar üretmek zorunda. Yeni mallar Hı -hı. üretmek zorunda olduğu için de bütün dünyaya insanın habitası haline getirmek zorunda. O zaman ekolojiyle öbür ekoloji... türlere zarar vermeye Öbür türleri öbür türleri hiç acımadan yok eder. Eğer e, Ermin Kürk para ediyorsa Hı -hı. Gider Sibirya'daki Ermin hayvancıklarını Küpler için kafalarına vura vura etlerinde atarak ama o... teknoloji diğer yandan onu yapay olarak da yapabilir yani yap, yapay olarak var. yapabilir ama ne burada lavazie devreye giriyor hiçbir şey yoktan var olmaz o da mutlaka bir şeyden yapılıyor yani gene ama ya hayvan öldürmeye gerek ne biliyor ama hayvanı yiyeceği başka bir şey yok ediyorsun e, tabi yani tabi yani ve yine bir dolaylı bir, şey. bir şekilde e, yok ediyorsun ekoloji. Canlı doğa ile cansız doğa arasındaki ilişkinin hmm. e, sağlıklı olması yönünde düşünen bir bilim dalı aslında. Bir bilim dalı. Buradaki logos aslında hakikaten bilim oluyor. Yani ekoloji. E, Abita bilimi. Nasıl abitalar? Fakat şimdi şöyle bir problem var. Onu daha önce de söylemiştim ama tekrar etmekte yarar var. E, çok araştırmalar var bu konuda. Bu araştırmaların bir tanesini, birkaç tanesini daha bir sürüsünde ortaya çıkan bir şey var. Yapılan hesaplar taksonomik araştırmalar sonucunda eğer insan herhangi bir üretim faaliyetinde bulunmasa yeryüzünün kaldırabileceği insan sayısı maksimum 10 milyon biz bugün 7 milyarı geçtik şimdi şöylesine bir keskin tercihle karşı karşıyayız eğer ekoloji galip gelsin diyorsanız ekonomiyi mahvetmeniz lazım ekonomiyi ortadan kaldırmanız lazım Ekonomi yani maksatlı mı kâr katır mı? Evet. bir şey oldu. Ben e, en kötüsünden başlıyorum ki tartışma belki oradan devam eder. Eğer ekonomi kaldıramayız abi. Ondan sonra biz şeyleri rezidansları ondan sonra gökdelenleri nereye dikeceğiz? E Nemeden denizlik gemilerini ne yapacağız? O koca koca arabaları olmadan ben yaşayamam. Buradaki ekonomi yalnız bu düzenin kapitalist düzen ekonomisinden Aynen öyle. söz ediyorsun. Aynen öyle. Aynen Hı. öyle. Başka bir ekonomi düşünmek elbette mümkün ama <gülüyor> o, <gülüyor> onu demek istiyorum. O siyasi bir tartışma. O siyasi. Bir yani başka bir düzen olabilir. Tabii, o siyasi daha ekolojik el, el, el. Bir... yok ekolojik ne Yani mi? daha çok ekolojik dostu olan tamam. bir ekonomi yani, mı? Yani bu Ekolojidir. siyasi olarak tartışılacak bir konu. <gülüyor> ee, örneğin sosyalizm birinci önceliği hiçbir şekilde ekoloji değildir. Birinci önceliği hı hı. E, e, Rusya'da verilen zararlar eğer Tabii. orada sosyalizm çalışan çizim, sınıfın, çevreye çalışan sınıfın hı. E, aldığı payın haksızlığının giderilmesi hmm. yönünde siyasi bir tercihtir. Aynı şekilde Çin'i de örnek verebiliriz. Sosyalist olduklarını söylüyorlar. E, Çevreye en berbat edenlerden bir tanesi. Şimdi hmm. sosyalizm çevreyi berbat eder mi etmez mi? Bunlar ayrı. Şimdi nasıl sosyalizm olduğuna tabii, bağlı? Tabii nasıl bak. sosyalizm olduğuna bağlı. Başka alternatif siyasetler hmm. olabilir. İleride başka siyasetler olabilir. Bilemeyiz ama bu bir siyasi bir tartışma. Doğru. Şimdi içinde bulunduğumuz ve bu, bugün bütün dünya egemen olan üstelik globalleşme yoluyla da bu egemenliğini gittikçe pekiştiren bütün dünyayı tek pazar haline getiren ve bu dolayısıyla da dünyayı tek habitat haline getiren kaptezim balamı konuştuğumuz zaman o zaman böylesine Ekonomik. bir dilemma ile karşı karşıya kalır. Sen dediğin gibi 40 katır mı 40 sırt mı ya ekonomiden vazgeçeceksin ya ekolojiden vazgeçeceksin. Eko e, i̇kisinden de vazgeçemeyeceğine göre şimdi o zaman arada bir şöyle bir öneri, öneri yapılabiliyor kalkınmadan vazgeçemeyeceğiz. Hele hmm. hele gelişmekte olan ülkeler Güzel. bağlamında hmm. düşündüğümüz zaman. Dolayısıyla sürdürülebilir kalkınma. Evet. Yani hem çevre kirletme, tüketme, yok etme hmm. uzun vadede uzun vadede insan soyunu, türünü de ilgilendirecek boyutlara varacak. Fakat kar hırsı, tüketim ve rekabet ve gerçekten de bu dünya, bu planet bizim her tür tasarrufumuz için yaratılmıştır. Anlayışı. Yani illa bir e, O da edebilecek... çok zengin ülkeler oluyor. Şimdi, Garibanlar şimdi gidiyor sorun şu yani. Sorun şu. Yani neden ekoloji, Pardon. çevre Hı. duyarlılığı hoş, çevre eğitimi, çevre bilinci? Bunlar son derece günümüzün, çağdaş kavramlar ve çevre etiği diye bir şey var bir de. Yani can, canlı etiği. O ne demektir bilmiyorum. Ben çok onu anlayamıyorum. Çevre etiği ama. şu. Bir i̇stersen parantez içinde söyleyeyim. Bir kalemini söyleyeyim alacaksın. Bugün Amerika'nın veyahut da gelişmiş Batı ülkelerinin en büyük ihracat kalemlerinden bir tanesi zehirli atıklar. İhracat kalemi. İhraç ediyor bunu. Nereye ihraç ediyor? Üçüncü dünyaya ihraç ediyor. Yani kendi temizliği için bizi pisletiyor. Tamam öyle. komşunun halısının aynen. altına Ve O yolla sokuyor. da kalkınabilirsin tabii biliyor musun? İşte o yolla da kalkınabilirsin. Yani atık ithal ederek. Atık ithal ederek hayır, hayır. para Hı? alıyorsun bir sürü. İthal biz değil gelişmiş <gülüyor> ülkelerin atığını <gülüyor> alıp işte yani o kendi atık ithalatını atık ithal ithal sonuçta yani hmm. Hmm. hani mamul bir mal almayı kalkınmanın ve sanayileşmenin diyelim ki değil mi girdisi ise ana malzemesiyle malzemesi ise bundan çok daha kolayı pekala bir ulusal politika olarak diyebiliriz ki gelişmiş ülkelerin nükleer atıklarını evet, yani. Çünkü toprak kirletiyor onlar diyelim ki Kanada Fransa ya da Amerika Sende de tarım diye bir şey kalmıyor ama ondan sonra işte dur yadık tane işte, dolaşıyor Hayır işte yani bazı teknolojik gelişmelerin canlı türünde ve sonunda insanda da irreversebil geri dönüşümsüz sonuçlar yaratabileceğine dair araştırma ve çalışmalar giderek decin tamamen doğru 60-70'lerden hele hele ...artık son 20-30 yıl içerisinde... ...bütün insanlığı ilgilendiren... ...sadece batı dünyasının... ...ya tabii, da tabii. egemen kapitalist ve globalleşen plan... ...tamam... ...yani sermayeyi <gülüyor> ihraç ettiği kadar... ...gelişmiş ülkeler... ...aynı zamanda da... ...kendi kirlettikleri... ...yani kalkınma... ...ve bugünkü teknolojik mucizelerini... ...endüstriyel mucizelerini... ...yaratırken... ...bütün dünyayı da sömürme ve tüketme... Aynen öyle. ...ve evet. bunu da kullanırken de... ...enerji çünkü çok önemli sanayi için... Enerjinin de birinci girdisi yakıt e, fosil yakıtlar yani evet, petrol. Pe petrol. Şimdi bu, bu defa bununla ilgili kavgalar yani akıl almaz çevre deyince işin içine politikadan azade sadece ekonominin terimleriyle değil Tabii, sosyal her, yani, şeyde her iş şey de işin içine giriyor. giriyor o kadar yani ben şimdi şöyle bir ikilem günümüzde Türkiye'de de çok tartışılan yani gün günde televizyonda böyle bir hoş bir Soma yani Soma'da Tabii. şimdi zeytin meselesi değil mi? zeytin evet. ağaçları kesilmiş, maden meselesini ve bu tartışmaya açılıyor Türkiye'de de daha bunlar çevre bilinci çok daha yeni çünkü bizim önceliğimiz gelişme, kalkınma ve insanların ne olursa su karnı doğursun sadece karın, doy refah diyor. karın doyabilir karın doyabilir Evet. Yani ama laf düzeyinde tabii tüketim ekonomisi ne yani tamamen Hı -hı. Mehmetlerin söylediği gibi global liberal kapitalizmin artık liberal neoliberal kapitalizmin neoliberal. açıkçası o pazara ihtiyacı var yani ne ol liberal demek lazım ha hiç bir liberal <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> doğru doğru iyi atıp neoliberal liberal falan değil no çok tekelci liberalmiş <gülüyor> gibi kan şey kandırdı e ege yani çok, çok çirkin bir şey tabii tabii doğru dolayısıyla şimdi şunu lafı şuraya getireceğim Şimdi biz bir yandan gelişmiş ülkelere değil mi ilk işte yedilere onlara bilmem nelere girmek üzere bir yarış içindeyiz. Gelişme ve kalkınma ilerleme kavramları hep aslında ideoloji bir tartışmalı kavramlar. Bu dediğimiz Batı'yı yani çünkü önümüzde bir yani bir, bir ne diyelim daha önceden birkaç yüzyıl önceden başlayan endüstrileşmeyle gelişmiş değil mi bir yaşam düzeyi olan ülkeler var. Onların düzeyine yaklaşmaya çalıştıkça çalışırken. Ya yani en azından enerjiyi çok daha sanayileşmedeki girdiği doğal kaynaklardan mı üreteceksin ki yeraltı kaynakları yer enerji petrol anlamında fakir bir ülkede bu defa ya halkınmadan önemli ölçüde vazgeçeceksin ya da bunu göze alırsan da bu defa nükleer santrallere raz olacaksın. Hidroelektrikten yararlanamıyorsan, değil mi? giderek madenler işte sıkıntılar enerjisi rüzgar falan tamam e, yetmiyor hayır hayır bu hayır hayır bu şimdi burada başka bir de bir maliyet piyondan... enerjinin bir de maliyeti meselesi tabii abi yani, Ahmet'im yani yeterlilik maliyet yani so, Soma Soma olayı neden yaşandı sen Soma'da yüksek teknoloji kullanırsan Türkiye'nin içinde kömürün fiyatı artacaktır tabii kömürün Mali, fiyatı artırca, artıyor. bu sefer kömürü gir, girdi olarak kullanan sanayi, her şey. Sanayi ürüne yansıyor maliyete yansıyor onun için Şimdi burada çıkmaz sokaklar var. Şimdi Cengiz'in söylediğinin devamı olarak... Çin diyor ki... Ya bu adamlar vakti zamanında kirlettiler. Hala da kirletmeye devam ediyorlar. Ben niye kirletmeyecekmişim? Ha, şimdi lafı oraya getirecektim. Bir de o ben var. De tam da oraya getirecektim. Şimdi yani, Çok tehlikeli. Yani, e, aynı gemideyiz. Gemide sınırlı da, yani. bir saniye. Hayır ama saniye. Amerika kirletti. Ben niye kirletmeyeyim Ama o... Bir dakika, e işte, dakika Amerika'nın hala Kyoto protokolüne imza atmamasından bir anlam evet. çıkarsana... Dünyayı en çok kirleten ve bu anlamda neredeyse yaşanmaz hale getiren Batı. Vaka onun arasında Hindistan ve Çin'deki sadece barbekünün yarattığı ozon denilmesi yani hava kirliliği ve ozon saç spreylerini düşün. Saç spreylerini düşün. Böyle bir böyle bir çılgınlık var. Şey var böcek ilaçları her türlü sprey. Her şey var. Yani geri kolay kolay plastik ya asıl dünyanın en büyük baş belalarından biri. Pet şişeler. Yok olmuyor. ne diyorlar? PVC. PVC. Ya o akıl almaz bir doğa kirlenmesi ve şu şöyle bir şey var. Antik Yunan'da nemeziz diye bir kavram var. Hmm. Öç. Öç tanrısı. Nemeziz. Nemeziz. İntikam. Hmm. Yani doğa bu tsunami'lerle insanın böyle yorumlu geliyor. Yani illa böyle bir bağlantı Peki istemiyorum önerirsin? ama. Peki ne önerirsin? İşte bu yani ne şimdi... Çıkış nerede? Yani gerçekçi olarak romantik olarak Aa, bu çıkış bizim işimiz değil bence yani. bizi. kolay da düşünelim ya değil ya. yani, değiller. yani, yani durumu durumu tespit etmek lazım durumun tespit edilecek başka yanları da var. Hocam, ne yapılabilir? Bakın, bir yani. dakika Ben önce bir, bir hayır daha problemi tan tanımladığımızı ki, zannetmiyorum. Bu şu Mahir'in hmm. ve Seyit Nasr'ın çok güzel şeyleri vardır bu ekolü eko ilgili. Özetle şunu insanlığın, günümüzdeki modern insanın, özellikle burada batı tabii ağırlıklı ama artık küresel olunca artık batıdan öteye şuna benziyor insanın durumu, insanlığın durumu. Yani öyle bir e, efendi düşünün ki, öyle bir ne diyelim, derebeyi düşünün ki, A düşünün ki marabasını, amelesini ve marabasını, ya da kullarını efendi, öylesine öldüresiye kullanıyor ve tüketici kullanıyor ki ona hizmet edecek kul bulamayacak. Evet. Yani nerede? Söyle bir noktaya geliyor. Evet, yani bu muhtadaki sonucu bu bunu. Sürdürülebilir kalkınma diye bir laf var şimdi ortalıkta. Yani bu tümüyle hadi herkes teknolojiyi terk etsin, reddetsin diye böyle bunu sağlayabilecek bir üst irade dünyada evet. yok. Bundan geçelim. Sürdürülebilir diye bir orta yol belki bunun için. Ama bu, bu bunu hayır Batı bunu çünkü gelişmişliğinin belli bir şeyine vardıktan sonra zirvesine Onu, bunu söyleyebilir. O zaten sürdürülebilir. Niye ona uyum turunda kalındı? Ben, benim sövelerek oraya geldim. Sürdürülebilir değil aslında. <gülüyor> Tartışmaların bir de o yanı var. <gülüyor> o sürdürülebilir denilen şey sürdürülebilir değil. Çünkü kısıtlar var. Ama ben orada Türkçede bir oyun yapmak hayır, istiyorum. Hayır. Yani sürdürülebilir sür ...dışarıya süreceğim. Ha. Yani evet. sürgüne gönderileceğim. Evet. Şimdi o anlamı. Kalkınmadan vazgeçiyorsun. Yok yok kalkınmadan vazgeçemezsin. O, Böyle bir şansın o, o, yok. Işte o zaman av olursun. Oluyor. O zaman da av oluyorsun. E şimdi zaten alsın hiç, Hayır, daha hiçbir beter... zaman onlar kadar olamayacağını göre daim, daim, daha beter al olursun. Yani. Bak şimdi burada bir takım kısıtlar Hayır, var. Kapitalizm o eşitsiz gelişme teorisi ta 19. <gülüyor> yüzyılda evet. itibaren o kadar doğru ki. Kapitalizm ya, eğer, eşitsiz gelişmeye dayalı. dayalı i̇şte yani, onu diyor yani. canım. eşitsiz, ancak eşitsiz bu olmaz bu. Bu dedi. mümkün değil. Şimdi fakat bir takım kısıtlar var. Bu kısıtlar fizik kısıtlar ve hiçbir şekilde önüne geçilemez kısıtlar. Tabii bir kere birinci kısıtımız yerküre. Tabii. Yer küre kadarlandırıyoruz zaten. Küre başka kadar. bir yakınlarda bir yer yok. Nereye gideceksin? E yani işte yakınlarda Yıldız Savaşları bundan dolayı yok. işte. i̇şte yok yer... dönünce bu yer... dünya. Hı -hı. Yer kürede bu mavi bi... mavi billia. Ay o, pl o planların, o projelerin yapılmadığını mı zannediyorsun? Yok yok hepsi yapıldı tabii. tabii yer yok. kürenin olanakları da belli. Arzın merkezine kadar Gülverni anarak söylüyorum. Arzın merkezine kadar dünyanın bütün olanakları biliniyor. Şimdi bu olanakların ne kadarı istihraç edilebilir o da biliniyor. Ne demek, ne demek o? o? İstihraç etmek. Yani, yani çıkartmak yani, Ya birazcık bir bilin şu dilinizi evet. ya. Yavaş da işte. ne diyoruz, ne anlıyoruz ya? Sen şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Hep diyorsun hiç anlamıyoruz. Çıkartmak, harcayacak. Çıkartmak, harcayacak. Çıkart, evet. Çıkartmak. Ee, Yok onun bir Türkçe'si vardır. Vallahi bilmiyor. Ya ben. eski söylüyorsun ya Fransız söylüyorsun ya bu bizim <gülüyor> anlattığımız gibi. <bir> şey. <gülüyor> Yani, şey çarşı pazarına gidersek senin anlayacağın dilden konuşurum. E ama öyle söyle ya abi ne oldu? söylenebilir. Sen söylenemez zannediyorsun. işte şey tuhaf entel şeyleri. Niye ithalat <gülüyor> neresi entel ya? Atalarımız böyle konuşuyordu. <gülüyor> Yok, Şimdi ha? çocuklar böyle bu istihraç anlayacaklarını sanıyor. Çocukları öbürünü de anlamazlar merak etme. Şimdi bu ıı, çıkartılabilecek miktar da belli. Her bir şey belli. Bütün mesele nereye geldi? Bunun paylaşımı meselesine evet, evet. Bütün mesele paylaşımı. Şimdi ekolojik laflar buradan çıkıyor. Yani hmm. e, biraz da ekolojinin masum olmayan yanını vurgulamak istiyorum. Niye ekoloji hep gelişmiş ülkelerden çıkıyor hiç düşündünüz mü? Az gelişmiş ülkelerde. Ama Marksist ekoloji de var. Ya Marksist. Ya bir var. şey bir şey varsa Marksist'te de mutlaka oluyor. Son zamanlarda. <gülüyor> Ama bak Ahmet, burada kaçırılmaması gereken ciddi bir şey var. Diyorlar ki az geçmiş ülkelere veya üçüncü dünya ülkelerine, aman siz bizim yediğimiz hatları yemeyin, başka dünya yok bak elden gidiyor. O babanın çocuğa hani böyle ha. çapkın babalar, şey babalar hani kumarcı, işte ben oynadım, seni evladım. Şimdi bunu yemezler diyenler var, evet. yemezler diyenin başında Çin geliyor. Ve arkasından da Hindistan geliyor. Bu ikisi yemezler diye e yemez yani. Yemez deyip onlar da aynı şeyi yapıyor. E niye yapmasınlar Ahmet? Ay, bu ama, tarafını da. Tar olur mu ya öyle şey? E, ama bir dakika. Bir dakika. İşte, niye ya, yapmasınlar? Ha, niye? Bizi biz, biz, biz, biz, bir... Niye? Gidiyor kend, ama kendi bindikleri dalı Peki, kesiyorlar ya. ya. A, niye aylaklı, aylaklı olmadan? Hayır var. o Batı'nın bize uydurduğu ve... Bir dakika yani uydurmasa bir Yok bu de... çevre problemi bir ya şey var, mi? bir şey. Amerika refahından vazgeçsin abi. Amerika refahından vazgeçsin. Tabii. Dünya kaynaklarını adil paylaşalım. Tabii. E, i̇yi de bunu kim sağlayacak? E, yani. bu, Amerika, bu bir... Amerika eğer olanaklarından vazgeçmeyip dünyada kullanılan enerjinin yarısını tüketiyorsa... Tabii. ...geri kalan yarısını da biz tüketiyorsak o zaman ben de çevreyi mahvederim abi. Hiç ya. doğru bir mantık değil. saçma bir şey. Hayır. Yani bu yaramaz çocuğun da ben de evi yakarım. Hayır. <gülüyor> ya olur mu <musun? gülüyor> bunu? kızıp evi yakma. Ya sen anla <gülüyor> <bak>, anlamıyor. <gülüyor> <Anlamıyorum, gülüyor> yani. Anlamıyor. Uğraşmıyorsun. Bak anlamıyor, uğraş Ya anlıyorum da. Abi, ya. Neden çözüm şey... ne dedin? Çözüm ne dedin? Çözüm bu değil. bence. Çözüm, çözüm ben. Hep çözüm... beraber mahvediyoruz. Hayır. Çözümü olur söyleyeyim mi? sana. Çözümü çözüm. Dünya'nın refahının adil paylaşılmasıdır. Bu... Adil. Amerika vazgeçmelidir. Ee, İngiltere, Fransa, Almanya vazgeçmelidir. Vazgeçmezlerse ben de pisletirim diyorum. E tabi hep beraber yapabilirsek. <gülüyor> ya Bir tek benim fedakârımla olmayacak. Dolayısıyla bunun gerçekten olmadığını yani düşünen her üçlü dünya ve kalkınma ve gelişme yolundaki bütün ülkeler ekoloji programlarına uyumaya batı zorladığı zaman tam tersine o sanayileşmenin maliyeti o kadar artar ki. Çok yani ben hem çevreyi... Kişi, evet. Şuna benziyor. Şey basit bir fabrikalara temizlenme, filtreler. Yani üretmek, diyelim ki 3 liraya üreteceğim de, malı de. ben çevre duyarlılığı gözeterek bir iş kadar, diye bir müteşebbisim ben. Sanayiciyim. Zaten değil mi? Sermaye, emek, ham madde, şu bu filan tabii hele hele enerji ve finans. Bir de, bir de geri teknoloji, bir de geri teknoloji, mecburen geri teknoloji. Mec tabii. Yani Çok dolayısıyla maliyet artacak tabii. Dolayısıyla sen di diyorsun ki yani hani biz Türkiye için söyleyelim. işverene ve müteşebbislere, sanayicilere, endüstricilere, "Ya kardeşim, bak dünya elden gidiyor. Biz başkaları bu duyarlılığı göstermese de Batı dünyası biz göstereceğiz." Ha, sen çevre. Değil. Hayır, hayır. Tamamen katılıyorum canım üç. Yani, dolayısıyla yani, onlara, e, şey yapmak baskı ama yapmak Ama bu demek değildir için. ki ben... çözüm siyasi. Çözüm siyasi. Ve hep birlikte yaparız. Bir çözüm hayır çözüm. Hayır dünya çapında siyasi. Bir dakika buna rağmen ben Mehmet Aliye bu anlamda kızgınlıkla söylüyor ama yine de katılmıyorum. Şu nedenle. Yani tamam bunun mümkün olamayacağını ve ben de tüketmek ve daha refah düzeyimi yükseltmek benim de hakkım. Dolayısıyla olabildiği kadar da maliyeti düşürerek, mi? üretimi arttırarak refahımı yükseltmeye Bilmiyorum ama çevreyi de kirletir demiyorum ben. Yani hmm. bu, bunu demekle birlikte bir ölçüde tümüyle ama en azından şunu yapabilirim. Kendi evimde ailemde ha, ha. boşuna ha, elektrik ha. yakmam. Ha, tamam. Suyu dikkatli kullanırım. Hepimizin yapabileceği Tüketim... şey var. Tabii ha, bu bir de şu nedenle. Yani bu bireysel küçük... ahlak bu. Bir, bir saniye. Bireysel tamam ahlak. ama bir dakika. Bu ahlakın vurgulanması hmm. asıl olan birazcık da. Çünkü ben bunu yaparken kendime saygın mı da beslemiş tabii, olurum. Tabii. Kendime saygımdan ötürü bütün ben insanlığın, insanlığın sahip, üye... Ha, insanlık bir ise ben onun bir ferdi diye tabii. hissetmekle... Diyeceksiniz ki hani karıncanın hacca gitmesi gibi. O yolda olsun, ölmek... Olsun olsun amaçlı bu i̇şte, çok önemli. İşte ben bunu... Bu tebrik şey. edilecek bir şey ama... Bunun karşılığında ben bunu yaparsam... Ya bu sorunu çözmeyeceğim. Hayır. Bak ben bunun karşılığında ne beklerim biliyor musun? Menatında o şeylerin... Ee gökdelenlerin bütün ışıklarını gece boyunca açık bırakmamalarını beklerim. Tabii. Gayet tabii canım. Yani böyle Gayet şey tabii. olur ya? Koskoca düşün 200-300 katlı binaların bütün gereği yani, yanıyor. Yani. Bütün Manhattan'ın ışıkları içinde. Tamam işte senin... ben evimde şeyi söylemeden yani. önce anladım da ama o onu yaparsa benim zaten bunu yapmaya çoktan hakkım var düşüncesine yani katılmıyoruz işte diyorum. Canım. O doğru. İşte, keşke elinde öyle bir güç olsa da gerçekten anlamsız gereksiz ama mücadele edilebilir cengiz e, yani, zaten e, çevreciler vazgeçmemek hayır hocam. çevreciler bu noktaya gelmediler ama bak yani bunu size, siyasi noktaya getirmediler bak hadi o Greenpeace. Ha, Greenpeace. Size bir şey Gemilere ha. saldırıyor, bilmem ne yapıyor. Yani saygı duyuyorum o ayrı hikaye ama şimdi canım. bu bu, bu, bu bir siyasi beçesi. İşte Yeşiller Partisi var, bilmem yani her yerde, Parti, yavaş yavaş. Kapitalizm çay. olduğu sürece bu rezilliğin sürecinin bir siyasi söylemi. mahkum değiliz ya. Yani. Ya bu kadar karamsar olmamalıyız. karamsar bu, değilim ben. Bazen bazen bu çevrecilik, romantik çevrecilik bir miktarda sisteme radikal muhalefeti ve siyasi muhalefeti örten, rötuşlayan, evet. revizyon bir, bir tehlike var. Var Ben aynı, aynı hassasiyeti taşıyorum. Siz de bir şey söyleyeceğim. Geçen Doğru. gün bir film izledik. Çok ilginç. Yani belki de eski bir film. Amerika'da yine bir takım barajlar, barajlar, barajlar. Hı. Doğal bir su kaynağı e, yatağının üzerinde işte barajlar ve barajların arkasında işte göya bir mesele yerler ama 29 tane golf sahası. Al işte için kesilmiş ağaçlar Aha. ve o sulaması o. bir de oranın şimdi Tabii bunu dünya kadar su. burada burada o bölgede yine yaşayan daha doğal işte şimdi eko neydi o biyolojik ekotarım ekotarım başka bir şey daha deniyor ona ne deniyor organik organik, organik falan biraz öyle bir komün o komün içinde genç bir delikanlı ile bir kız bir şekilde bir plan yapıyorlar çok uzatmayayım barajın o Seti patlatıyorlar. He. ve galibatim Bu patlatıyorlar yani. ama bu arada da o gez orada yaşayan bu kim bir şey kampçı ortaya bir kampçı da ölüyor. He. Bunu sonradan evet. öğreniyorlar evet. Şimdi filmde böyle bir hoş bir şey var. Evet. Yani bir yanıyla ya problem, Radikal ekolojist olduğu problemi. zaman, evet. Böyle bir fanatik ve radikal bir şeye giriyorsun ama. E bu da ama bu da tek başını yapılan bir faaliyet olduğu i̇şte, için anarşik birlikte anarşist bir faaliyet oluyor yani bu. Sonuç olarak şey. siyasi bir eylem olarak ben bunu i̇şte, görmüyorum. Daha önce de anarşizmi tartışırken yani böyle bir yine hmm. aynı noktaya gelmiştik yani devlet kötülüklerine büyüğü. Bakalım devletsizde bir toplum nasıl mümkün? Bunu bilemiyorum. Hayır bu anar, mümkün, bu öyle. Mümkündür deyip uğraşmak lazım. Ama yani. bu, bu bu tek işte başına yani. anarşist. Biraz böyle idealist ve romantik insanlara ihtiyaç. Ya kabul yani. ama tabii, yani. şunu, yani, de, şunu Ama böyle bir romantizmin böyle bir riski de var. Defa, o, tabii, defalar, defalar o anlamda bir şey değil. Yani sen hani örgütlenip de değil hocam. Hayır, örgütlenip de eğer o yani yaygın bir bir şekilde siz oradaki barajların bir yapımını engelleyebiliyorsanız ki Türkiye'de saygı değer hes mücadelelerinde mu var işte. Tabii, tabii. Ben mesela ben bunu önemsiyorum. Ben defalarca aynı şeyi söylemekten hiç azap duymuyorum gene aynı şeyi söyleyeceğim. Bu siyasi bir olaydır ve tabii, siyasi tabii, şekilde tabii, mücadele tabii. edilmesi gerekiyor. Siyasi olarak bir katlanma olmaz. Yani, e, ya başka dinler olmuştur. Sivil tabi. Yani tabi dünyada da var. Ve onlarla entegre. Yani, tekrar... yani, yani bunun ekonomik veya ekolojik bir mesele olduğunu zannettirmek de tamam ceviz yani. çok kötüdür. Dipti siyasi evet. revizyonistir tabii, tabii, tabii. kesinlikle. Yok ışıkları yakmayalım. Yok bilmem ne. Alarmı yok. O, yok ya. Öyle olmaz Bu tabii. Bu tamamen şeydir e, siyasi. Yani dünyayı yöneten güçlerden. ilgili. siyasi bir yani. meseledir. Bu kapitalizme karşı bir. Bu evet. adamlar silah satıyorlar dünyanın dört bir tarafına savaş çıkartıyorlar. Burnumuzun dibinde tabi, korkunç bir, tabi, savaş tabi, tabi, tabi. bir savaş sürüyor. Orada i̇şte savaş yine, sürüyor, burada savaş Yine dönüyor dolaşıyor, yine petrol işte. Tabii yani, tabi, yani bunun bunu temelindeki refahın son derece gayri adil dağılmış olması sadece bireyler bazında değil, ülkeler bazında ve bölgeler bazında korkunç bir adaletsizliğin olduğunu ve bu adaletsizliğin de insanların şeyinden, beceriksizliğinden veya tembelliğinden kaynaklanmadığını, bunu doğrudan doğruya kapitalizmin kendisinin yarattığını eşitsiz gelişmelerini bunları vurgulamadan sen istediğin size kadar size çok çarpıcı bir gemiye saldır. Benim hı -hı. zaman zaman az çok siz tanıyorsunuz anti antitıp eğilimleri vardır ha, evet. ya mesela bir örnek anlatayım Andre Gors bunu bilirsin. 70'lerde işte Marksist şeylerden, ekolojistlerden birisidir burada politik ekoloji diye bir kavramı da geliştiren 70'li yıllarda. Şimdi bunların, bunun babası da bir din adamı olmasına rağmen Ivan İliç. Bir de hmm. döşerden var bilirsin onu. döşerden de burada. O da bir din adamıdır. Yani İliç ya bu İliç o kadar ilginç bir adam ki beyin kanseri, beyin ile tıbbi bir müdahaleyi reddederek 20 küsür yıl yaşayabilmiş de bir adam. Anti tıpçıdır bu. Anti okul, anti parti falan yani müthiş bir adam anti tümör olduğu için o tümör veyahut edemedik tabii gözü. <gülüyor> hayır lafı şuraya getireceğim. Ilichin ilk işaret etti ama bir sürü bu tarz çalışmalarda. Mesela farmasötik kimya, bu ilaç hmm. meselesi. Ha, bak çok iyi alana girdin çıkabildin. Yani sen. savaş ve bu ne derler? Silah sanayinden sonraki farmasötik kimya, ilaçla ilgili müthiş bir şey kaynağı. Ve Bununla, gereksiz bir sürü ilaç. Vardır. Hayır bir saniye. Bu. Hmm. Bir sürü ...gelişme, ilerleme gibi görünürken... ...kar marjları da çok yüksektir. Hmm. Tamam, argesi de pahalıdır ama... ...getirisi de olağanüstü. Bu ilaçların... ...satılabilmesi pazarı için anlayışı, tıptaki hmm. hastalık nosyonları, kavramları hmm. ve tanımları <gülüyor> değişiyor. Tabii, tabii. Bu psikiyatride de vardı İlaç zehirdir diyen bir ekolde var biliyorsun. Tabi işte ilaççı bu işte. Ha. Yani tıptan ne kadar uzak kalırsanız o kadar sağlıklı. Ha, ben çok, çok sağlıklıyım o zaman ya. Tabii, sağlığımızın <gülüyor> güvencesi tıp değil. Çevre. Hijyen. Bravo. Sağlıklı çevredir. Sağlıklı çevrede yaşama hakkı. Bak o zaman... Ben bunu savunuyorum. Bu politik... Cengiz öyle olur. bir yere getirdin ki müsaade edersen bağlayayım. Bir yandan kapitalizm çevreyi mahvetmek için elinden geleni yapıyor. Ve bizim adam olabilmemiz için, için tekrar eski günlere dönebilmemiz için çevreyi kapitalizmin elinden geri almamız gerekiyor. Tabii. Çevreyi kapitalizmden mümkün, kurtarmamız bilmiyorum. gerekiyor. İşte ama bu kapitalist düzenin dönüşmesi, değişmesi. Kapitalist yani. düzenin değil, kapitalist düzenin yok olması gerekiyor. Başka çerçeve işte geldi, bu. anarşist de olmalıydı. Işte evet. Hani anarşist değilim. <gülüyor> ben kesinlikle anti kapitalistim. Ha <gülüyor> anti kapitalist. Tamam ben. ben de öyleyim ama yani Ama bu düzeni işte anarşizmle yenmek yok. O ondan olacak şey işte değil. Daha sistematik, uzun soluklu bir mücadele. Uzun soluklu en azından. Uzun soluklu kesinlikle. Tamam Ahmetciğim, şimdi eskiden bir buluş, inovasyon, teknoloji mesela Herhangi bir teknolojiye ruhsat verilmesinin, yani bir küresel etik bir çevre, öyle bir grup oluşuyor. Dünyada var bunlar tartışılıyor. Yani bir yeni bir buluşu, yaratacağı sonuçları, hele hele irreverz hmm. olma ihtimalini gözeterek, yarattığı kirlenme ya da neyse sorunun, çevre sorununun telafi edilmesinin maliyetini o buluşu yapan şirket ya da o neyse icraata yüklenmek zorunda. Evet. İşte mesela böyle bir yaptırım, bütün evet. uluslar arası bir yaptırım. Orada bir sözleşme söz Kyoto işte böyle ama, bir amaçla Ama şimdi çıkıyor. kapitalizm buna Girmez, girmiyor işte. Sadece, Amerika girmiyor. Sadece kirlilik yaratıldığını zannediyoruz. Hayır, başka daha çok. Bir de aynı var. zamanda yok etme diye bir tüketme, şey var. Tüketme, tüketme, Bugün yağ ormanları Dünyanın bir sürü yerinde tükenme noktasında. Yağmur ormanı tükendi miydi? Bir daha yeniden meydana Dünyanın akciğerini namı bitti. İşte irreversible dediği şey irreversible. o. irreversible. Tamam. O peki o orası ne olacak? Şimdi Gana'da, e, şeyde Gambiya'da yağmur ormanları bitmek üzere. Ne olacak o ülkeler? Çöle dönecekler dünya yani. çıkacak şimdi. Ona o yağmur düzeni değişecek. Dünyanın yağmur düzeni değişecek. Tabii. Dünyanın yağmur Daha ön önce değişmiş çok defa. çok kadarıyla. ama onlar doğal nedenlerle. Şimdi hmm. insan Onların müdahalesi. Hmm. Yani doğa kendini temizleyip... Zaten, zaten hmm. ekoloji anlayışa karşı çıkanların şöyle bir iddiası var. Bunların bir kısmı biyolog, zoolog da olabiliyor. Ee, doğa öyle bir güç ki hiçbir zaman ölmez. ölmez Hep kendini yeniler kendini, he, hmm. ve kir, yani bunu da aşabilecek potansiyel bir gücü vardır. Hmm. Hadi yürüyün ne kadar doğaya Bu hiç doğru değil tabi değil ya değil. hayır karşı bir şeyde artırmanlar da böyle yani, yani, Yok bakın. doğa ölmüyor ki insan ölüyor canım. doğa hayır. bir biçimde <gülüyor> <Doğada doğalığını gülüyor> Do doğa. da doğallığını kaybediyor ya ama biz için ya doğa tabii ölüyor yani, ama hamam böcekleri şu başka... alabilir mesela ya yani, yani, hayır başka türlü ölüyor ya başka türlü erozyon cürcüm yani. hocam erozyon diye uzağa gitmeyin ya Türkiye'nin hakikaten boğulma alkali tuzlanma Baraj yaptık. işte Güneydoğu'ya baraj yaptık. Kocaman baraj yaptık. Bütün topraklar tuzlandı. Kap kap. E, tarım yapamıyorsun. E, tarım yapamıyorsun. Hayır sulamayı sulamayı çok bir fazla yaptılar. Aşırı, ve aşırı kireç şeyler toplandı. gitti. Oralar bir sürü yer çölleşti. Şimdi i̇şte Mezopotamya da öyle gittiği söylenir ya işte. E, uydanların... Sahra'nın öyle gittiği söylenir. Hmm. Büyük Sahra'nın biliyorsun. Bunu bilmiyorum ama Mezopotamya'da evet. çölleşme evet. öyle. Evet. Çölleşme ama öyle. Ama anladım da yani son 30 yılda Türkiye aynı şeyi bir daha yapıyorsa ne olacak? Evet, hazır yani bir şey, şey tabii. E tabii. Evet, evet. E bu sade burada değil yani dünyanın bir sürü yerinde oluyor. Birdenbire böyle dünya pazarına sen neyle gireceksin, ne satacaksın dünya pazarına? Ben ancak tarım ürünü satabilirim. Yani bir ülke olarak tarım ürünü satabilmem için ne yapmam lazım? Bol miktarda endüstriyel ürün üretmem lazım. Endüstriyel ürünler doğayı yok ediyor. Dur, dur, dur. çaydır.